gökkuşağına yetişir de üzerinden atlayabilirsek cinsiyet değiştirilmişiz. Erkeksen kız olursun. Kızsan erkek olursun. Biz nedense hep kız olmak isterdik. Bilmiyorum nedenini ama hani böyle bir şey gerçekte var mı? Aslında deneme amacıyla peşinden koşardık. Hiç de yetişemezdik. Kürtçe gökkuşağına bu kabarani diyoruz. Yağmurun gelini anlamına geliyor bu.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 Açık Radyo'da Açık Dergi programını dinlemeye devam ediyorsunuz 94.9'da. Önce Özge'nin sesini duyduk bu kabarene belgeselinden. Ardından da belgeselin güzel müziklerini yapan Ulaş Özdemir'in... E Belgesel için hazırladığı bir müzik dinledik. Ee, programın başında da söylemiştik bu kabara ne belgeselini konuşacağız. Hafıza Merkezi'nin yapımcılığında gerçekleştirilmiş bir belgesel. Ee, ve konuklarımız da filmin yönetmeni Dilek Gökçin ve de filmin yapımcısı Hafıza Merkezi adına ee, stüdyomuza konuk olan Murat Çelikkan. Hoş geldiniz. Hoş, geldiniz. Hoş bulduk. <gülüyor> evet, görüşmek Geçtiğimiz haftanın başında ilk defa aslında e, görücüye çıktı diyebiliriz belgesel. Öncesinde küçük bir gösterim olduğunu e, duymuştuk ama e, Atlas Sineması'nda ilk defa görme imkanı oldu o belgeseli değil mi? Atlas Sineması'nda galası oldu Hı -hı. ama film İstanbul Film Festivali belgesel bölümüne evet. seçilmişti. Hı -hı. O kapsamda gösterildi. O da küçük bir gösterim değildi aslında. Evet. evet. evet. Umuyoruz bundan sonra daha da e, genişleyecek gösterim. Çünkü... Pek çok yapımın, ana akım dışı kalmış pek çok yapımın konu itibariyle izleyicisine ulaşmakta zorluk çektiğini biliyoruz. Aslında biz de biraz buna azıcık katkımız olabilir mi diye düşünerek sizi stüdyomuza aldık. Evet Bu ne bir nevi bir çocukluk öyküsü denilebilir. Az evvel duyduk Gökkuşa ismini taşıyor. Yağmur'un gelini yanlış hatırlamıyorsam eğer filmden. Aslında bir çocukluk öyküsünün izinden büyük bir zorlu bir tarihin, şiddetli bir tarihin. E, ...açımlanması manasına geliyor... ...Hafıza Merkezi ile mi başlasak... ...esasında nasıl yapsak... ...nasıl isterseniz... Evet, ...Hafıza Merkezi e, bizimle komşumuz... <gülüyor> ...Tüptin Deposu'nda... ...ve esasında onların... E, ...bir nevi genel... E, ...misyonları mı demeliyiz... ...tam da denk geliyor esas esasında bu kabarani... Hani ...pek bilinmeyen... ...aslında çok da bildirilmeyen... E, ...bir hikayenin peşinden... ...İrfan Aktan'ın metniyle e, gidiyoruz... ...Hafıza Merkezi tam olarak... ...nasıl temas etti bu filme... Fikir nasıl ortaya çıktı? Belki oralardan başlayabiliriz. Hafıza Merkezi esas olarak geçmişle yüzleşme üzerine çalışan bir merkez. Evet. Bu konuda hem belgeleme, hem hukuki, hem de kamuoyuna yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bunu yaparken de bütün dünyada diktatörlüklerden demokrasiye, bir tür demokrasiye ya da savaştan barışa geçişlerde... <gülüyor> ne tür mekanizmalar kullanılıyor, ne yapılıyor, üzerine yoğunlaşıyoruz. Bu nedenle somut olarak bu sene üzerinde durup yani son bir sene içerisinde, bir buçuk sene içerisinde yaptığımız çalışma Türkiye'de zorla kaybedilenlerle ilgili bir dokumentasyon çalışması yapıyoruz. Sağırlıkla Cizre ve Şırnak'ta saha çalışması ee, ve bunun sadece siyasi olarak devletin sorumluluğunda Türkiye'de göz altında kayıp diye nitelenen zorla kaybetmelerin siyasi sorumluluğu değil. Türkiye'de yaklaşık 1.300-1.500 civarında 90'lardan 2000'lere kadar kaybedilmiş insan olmasına rağmen, Türkiye'de bundan hiç kimsenin hüküm giymemiş olması, hukum almamış olması üzerine de yapıyoruz. Bu konudaki çalışmalarımızın raporları çok yakında yayınlaca kamuoyuyla paylaşacağız. Evet. Ee, bu çalışmaları yaparken yine e, bu alana değinen, aslında ağırlıkla kült sorununu ele alan bir belgesel yapma ihtiyacı da duyduk. Hı hı. Ee, çünkü bütün bu savaş döneminde e, yaygın medyanın bize yaşananlara ilişkin e, sundukları e, bırakın gerçeği yansıtmayı e, pek gazetecilik ilkeleriyle, uluslararası düzeyde gazetecilik ilkeleriyle de bağdaşmıyordu. Evet. E, belgeselin bir hikaye anlatma ve ne yaşandığını anlatma için çok uygun e, bir yöntem olduğunu düşündük. Hı hı. E, Dilek zaten aslında Hafize Merkezi'nin kurucuları e, arasında e, ve tabii ki onunla ne yapabiliriz diye konuşmaya başladı. Evet. direkt Bey'i nasıl oluşturun hikayesini anlatır. Buyurun Direk Çok e, kısaca şöyle oldu. Ne, ne yapalım işte kayıpları nasıl anlatalım? Tek bir kayıp üzerinden mi gidelim falan derken. E, benim birkaç yıl önce gene İrfan Akta'nın Geo dergisi üzerine yazdığı Nehil Irmağı üzerine bir yazısı vardı. <gülüyor> o yazı da e, Nehil Irmağı'nın etrafındaki sazlıkların nasıl güvenlik gerekçesiyle yakıldığı, onun içinde oranın bir kuş cenneti olduğu, onun içinde yaşayan binlerce hayvanın yok edildiği, evet. ırmağın önünün açılarak ovanın kuruduğunu anlatıyordu. Ben o yazıdan çok etkilenmiştim. Arkadaşları, yani bir yüksek ova da biliyorsunuz son 2000'li yıllarda yıllarda hem Kürt hareketinin hem Kürt direnişinin en e, evet. yoğun olduğu bir yer. Yüksekova'da böyle bir şeyi anlatalım. E, ekosistemin nasıl yok olduğunu. Oradan da Yüksekova kayıplarına geçelim dedik. Sonra Murat İrfan ben Yüksekova'ya gittik. Hı hı. Fakat e, e, yaptığımız bütün görüşmelerde e, güvenlik gerekçesiyle değil tamamen rant amacıyla o sazlıkların hmm. yakıldığını gördük. Bu tabi çok hmm. önemli bir şey ekolojik olarak. Ama e, bizim istediğimizde de çok fazla e, hizmet, hizmet etmiyordu. O akşam e, İrfanla sohbet ederken cep telefonumda bu fotoğrafı gördük. Bu foto fotoğraf 1989 yılında evet. Yüksekova'nın Befircan köyünde bir okulun bahçesinde çekilmiş yani pek çoğumuzun sahip olduğu bir fotoğraf. Evet. İşte burada kim kimdir ne yapıyorlar derken ha projeyi bulduk dedik. Böyle Bu arada konuyu dağıtmak gibi olacak ama rant aracılığıyla dediğiniz onu açabilir misiniz? Yani oradaki tahribatın amacının güvenlikten çok rant aracılığıyla. Yani olur. ovayı kurutup, parselleyip <gülüyor> evet. satmak. Atmak. Evet politik gene politik aslında gene, ama gene aradığımız... politik ama e, tabii üstelik çok da politik evet. ama tam da bizim düşündüğümüzle örtüşen Hı -hı. Evet. bir şey değildi. Yani çevreciler sakın kızmasınlar. <gülüyor> Rampa maçlı olunca. Tahribat, <gülüyor> olmuyor, <gülüyor> mu Tahribat olmuyor mu? Tahribat olmuyor falan demesinde. Evet, aslında Hı -hı. burada başka türlü bir tahribattan evet. bahsediyoruz. O da fotoğrafta bıraktık. Ama bırakmıştık. tabii Kürdistan'da Orada. biliyorsunuz yani bu güvenlik gerekçesiyle bir, bir sürü orman, Hı -hı. Evet. köyler yakın Kıldı falan. Bu, evet. bu yanına daha bakmaya sıra gelmedi ama belki. Yani mutlaka bunu da ele alınması gereken konulardan birisi. Kesinlikle. Fotoğraftan devam edelim. Şimdi o da kurgu değil aslında. Gerçek siz de bir fotoğraf görüyorsunuz. tabii belgeselde birazcık da belki hani arkadaşlarına fotoğrafı göstermek üzere gibi yola çıkıyor İrfan ama. Şimdi orada 27 çocuk var. Ve aslında belgeselde konuşan 10 çocuk var. Burada aslında tahribat derken. Belki biraz böyle bir tahribattan da bahsediyor olabiliriz. Bilmiyorum. Yani iki açıdan artık hayatta olmayanlar olabilir ya da ulaşılamayanlar olabilir. Bunun yanı sıra ulaşılsa bile aslında sesini ulaştırmak istemeyenler olabilir ki bu da aslında büyük bir kayba tekabül ediyor. Elbette. E Önce İrfan'ı ikna etmek çok zor oldu tabii. Evet. <gülüyor> Bu bizim kişisel hikayemiz. Biz bunu anlatmayız falan dedi. Sonra İrfan'ı ikna ettikten sonra e, diğer arkadaşlara ulaştık. E, tabii pek çoğu bizimle konuşmayı kabul etmedi. E, o fotoğrafta e, yer alan iki tane e, kız çocuğu şu anda dağda. Evet. Onlara ulaşmamız mümkün değildi. E, şu anda hapiste olanlar var. Hı hı. Biz de konuşmaya kabul eden 10 kişiyle konuştuk. Hı hı. Evet. Evet onlar aslında bir yandan hem kendi hikayelerini anlatıyorlar. İşte küçükken böyle torbalarıyla yürüdükleri oynadıkları oyunları anlatarak başlayan hikaye bir şekilde son işte son 20 yılın aslında politik tarihinin bir yandan nasıl bir araya geldiğini orada yaşanan şiddetin çocukların hayatında nasıl önemli bir yer teşkil ettiğini de aktarıyor. Bu noktada aslında biraz önce söylediğiniz bir şey belgisaydaki önemli bir noktayı aklıma getirdi Mesela ana akım medyanın o dönemde sustuğundan bahsettiniz. Mesela Abdullah Canan davasında. Ee, onun katledişinin ardından e, durumu anlatırken e, o dönem çocuk olanlar ve bizim izlediklerimiz bir yandan da haberleri görüyoruz ama aslında hiç ana akımdan görmediğimiz haberler bunlar. Yani, o dönemde bu haberleri veren gazetelerde bir şekilde vardı. Ama bunu çıkarıp e, gö gösterebilmek bunu bir belge halinde. E, bu kabarenin içine koymak da aslında bir yandan önemli geliyor bana. izlerken bunu hissettim. Elbette e, o medyaya da ulaşılmıyordu. Baya bir arşiv taraması yaptık. Hı -hı. Şimdi Murat devam etsin. <gülüyor> Aslına bakarsanız... Tabii başka e, belgesel şeyler de var. Evet. Görüntüler e, de, tabii de var. De var. Evet. Evet, tabii. Abdullah Canan olayı Türkiye'deki kayıplar içerisinde daha özelliği olan bir olay. Hı -hı. E, birincisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne evet. intikal etmiş bir Hı -hı. olay. İkincisi de Abdullah Canan'ın kardeşi e, o sırada milletvekiliydi. Hı -hı. Dolayısıyla... E, Medya ilgisinin biraz daha fazla olduğu olaylardan bir tanesi. Bir üçüncüsü de bu sistematik uygulama içerisinde o kadar aşırılık var ki o bölgede Yüksekova çetesi olarak bir kısmının yaptığı işlerden ama kaybetmeler değil özellikle rüşvet olaylarından yargılanmasına oradaki askeri görevlilerin <gülüyor> neden olduğu için atipik bir olay dolayısıyla aslında diğer örneklerinin aksine medyada daha fazla yer bulabilmiş bir olay ama buna rağmen o dönemde çok dikkat çekmiş olması gerektiği gibi yer almış bir olay da değil. Hı hı. Ama bu tabii hemen aklımıza geri kalanların durumunu getiriyor. Yani hiç haber evet. kimsenin olmadığı hı. yüzlerce kaybedilmiş insana akla getiriyor hemen. Hı hı. Evet ve yüzlerce ölüm sırf belgeselde bile hani köy etrafında bile alınan kaç tane şey var. Aslında burada mesela dediğiniz ya İrfan çok da hani bu bizim kendi hayatımızı anlatmak istemezlerken bu aslında çok acı çünkü aslında şimdi baktığınızda belgeselin konrüyüsünü izlediğinizde tamam bir yandan bir hayatın hani yaş belli bir yaşa geliniyor normal ilerleyen bir hayat ama aslında gözden demin dediği gibi Türkiye siyasi tarihinde önemli basamak noktalarına denk gelmek zorunda kalmış özel yaşamlardan bahsediyoruz artık özel yaşam olma yeteriğini de yitirmiş bir biçimde nasıl diyeyim helak edilmiş yaşamlar aslında şu açıdan çok önemli filmde bu hikayelerin dinlenmesi bence çünkü gerçekten ana akım medya bunları hiç duyurmadı evet. bunları duyurmak zorundaydık yani biz öyle bir şey hissediyorduk bu film daha çok Fırat'ın batısına yapıldı. Evet. E, düşünün her sabah orada çocuklar e, eve gelen askerler tarafından uyandırılıyor Hı. ve evet. kalkıyorlar. E, i̇lginç bir hikaye vardı. Filmi al, almadım ben mesela. E, gene İrfan'ın annesi artık böyle sabahları çocuklar hani okula gidecekleri zaman nazlanındıkları vakit kalkın asker geldi dermiş. Yani Bu kadar Hı. da gündelik yaşamın içine girmiş bir Gerçek var. Orta. Çocukların oyunları da mesela. Evet ben de onu hatırladım. Gerilla polis. E, hmm. e, havanları bulup işte onun patlamamışını bulmanın e, en, beraber, birinci, olmak en yani. birinci olmak anlamına geldiği bir koşuldan bahsediyoruz. E, ben Murat Bey size sormak istiyorum. Hafıza merkezi ile ilgili geçiş dönemi adaleti diye bir şeyden bahsediliyor. Bir kavramdan. Biraz e, bahsedebilir misin? Aslında tam bu noktada hani belgeselin şu dönemde yapılmasıyla da e, ilgili önemli olduğunu düşündüğüm için e, ve bir yandan da tabii ki de merak ettiğim için soruyorum. De, evet başta da söylediğim gibi son 1980'li yıllardan itibaren hem insan hakları hareketlerinin hem siyaset biliminin önemli bir konusu haline geldi geçmişle yüzleşme ve bununla başa çıkmak için geçiş dönemi adaleti ya demin de belirttiğim gibi Latin Amerika'da olduğu gibi diktatörlüklerden ya da Balkanlar'da olduğu gibi daha otokratik rejimlerden, e, Güney Afrika'da olduğu gibi bir, ırkçı bir rejimden, yani ya de. da yine eski Yugoslavya alanında e, savaşlardan daha savaşsızlık ve barış ortamına geçişlerde kullanılan e, bir mekanizmalar, araçlar bütünü diyeyim. Bunun önemli unsurunu da e, dört maddede belki özetleyebilirim. Bunlardan bir tanesi Ağır yapılmış insan hakları ihlalleri, insanlığa karşı işlenmiş suçlar, savaş suçları ki Türkiye'de bol bol işlenmesine rağmen hukuki olarak biz henüz bu tür bir kavramı mahkemelerimizde kullanmıyoruz. Hı hı. Bütün bu sürece ilişkin. Birincisi bunların yargılanmasına dayanıyor. Yani bunların faillerinin cezasızlıktan çıkartılıp yargı önüne çıkartılmasına dayanıyor. İkincisi hakikat dediğimiz bir unsura dayanıyor. Yani özellikle mağdurların hikayelerinin dinlenilip onları anlatma ortamı, e, mağdurların ve mağdurların sağlanıp e, bunların kabul edilmesine bunların dolaşıma girmesine ve anlaşılmasına dayanıyor. Bunun en önemli aracı da hakikat komisyonları hı hı. E, uygulaması dünyada. Ee, bunun dışında e, telafi dediğimiz bir alan var ki bu sadece maddi zararların telafi edilmesi değil yaratılan aynı zamanda hafızalaştırma çalışmalarının da yapılması. Yani vicdan mekanları, vicdan müzeleri, vicdan anıtları gibi bütün bu e, ihlallerin kurbanlarının anılmasına ve toplum tarafından tanınmasına yol açabilecek şeyler. Bir dördüncüsü de e, yargısal reform, yargısal ve idari e, reformlar ki bu, bu yaşananların e, bir daha tekrar yaşanmaması meşhur Latin Amerika deyimiyle nunca más bir daha asla e, üzerine. Bunun bence en önemli unsurlarından biri de bu programları başarıyla uygulamış ülkelerde ee, bu tür e, dönemlerde görev almış olan askeri ya da sivil güvenlik güçlerinin ve bunlarla işbirliği yapmış olan diğer bürokrasinin e, görevden el çektirilmesi. Evet. Üzerine mekanizmaların işletilmesi. Bunları önemsiyoruz. Merkez olarak da önemsiyoruz. Çünkü barış ne kadar e, siyasal bir olgu olsa da toplumsal bir uzlaşma ve barışın yaratılması için e, bu tür adalet ve vicdan mekanizmalarının işlerliğe konulması lazım. Evet. Bir de ayrıca Buyur. bence e, ciddi bir e, samimi özrün dilenmesi gerekiyor. Hı. Evet. Bir şey sormak istiyorum. Belgesel aslında baktığınızda çocukluğa dönüyor ve mesela 90'larda hapse girmiş gençlerden de bahsediyor 90'ların sonunda ya da ve onların aslında dışarıya çıktıklarında neyle karşılaşacakları ya da mesela taş atan çocukları da hatırlıyorum en basit genel panoramadan baktığımızda bir yandan da aslında gerçekten nesil mevhumunu da bir an e, çok bence dayatıyor bu e, belgesel kafamıza Şimdi. yani gelecek diye düşündüğümüz zaman aslında gelecek nesil acaba ne hissedecek bütün sizin saydığınız pro programın bütün önemini ...bir yana koyarak aslında... ...bir yandan da gerçekten... ...çok krişe mi bilmiyorum ...90'larda doğan nesilden... ...evet 90'larda doğan nesil... De, evet, 90 şey. doğan ...şimdi nesil, e, evet. zaten bizim filmimizde... ...anlattığımız... ...yani filmdeki tanıklar... ...80'lerin başında evet. doğmuş... ...savaşın başlaması... ve ...şiddetlenmesiyle... ...büyüyen çocuklar... ...ama 90'lara geldiğinizde... ...90'lar artık... ...iyice savaş ortamının... içinde doğmuş... Evet içine doğan çocuklar oluyorlar onların abileri hapse girmiş babalarının evet. kafaları kırılmış olduğu için <gülüyor> ve e, Kürt politik hareketi de o dönem içinde çok daha fazla geliştiği için daha politik çocuklar <gülüyor> ve ben taş çocuklar değil de hani TMK, TMK mağduru çocuklar evet. demeyi tercih çok, çok ediyorum çok üzüldüm tamamıyla öyle aslında <gülüyor> bir an öyle kaldı <gülüyor> şimdi ulaşım güzel müziğini dinlesek gene. Öyle, Aslında olum. evet bitirirken dinleyeceğiz ki sanırım sürenin de sonuna Evet sürenin geldik. sonuna geldik. Şimdi ne yapmak ee, gerek? Bir daha fazla ge şey... Göstermek evet, için. Evet daha fazla ee, göstermek için. Yani talebi olmayan bir e, iş yaptık. Ama buna talep yaratılması lazım. E, özel gösterimler düzenlemek lazım. Biz e, STK'lar, üniversiteler e, kim isterse filmimizi gösterece, göndereceğiz. Hı hı. Gösterebilirler. Size siteden ulaşılabiliyor sanırım. Bu evet, kabahane.com sitesinde. Evet, mail adresi var. Hafıza Merkezi'nin. Ulaşabilirler. Bir de şu çok önemli. Biz bu filmi yaptığımızda 22 Temmuz'da e, çok şiddetli çatışmalar vardı. Evet. Evet. Sıcak bir savaş dönemiydi. Ee, ekip bulamadık mesela gitmek için. Şimdi hani sürece çok denk geldi ama Hı. o zaman durum çok... Böyle vardı. değil herhalde. <gülüyor> <gülüyor> zaten aslında filmde de bir şekilde sonlara doğru e, kimi söylediğini tam olarak hatırlamıyorum ama Fandak. bu bir döngü e, diyor yani bir... Azat. Bu, e, azat duyacağız galiba. Zaten. zaten birazdan da duyacağız. evet İyi, iyi oluyor ama 3 sene sonra her şey değişebiliyor. Ama biz ne de iyi olmasını umut ediyoruz tabii ki de. Bu arada ilk de söylediği gibi Azat'ı duyacağız. E, o, e, aslında filmi hiç seyretmemişler için böyle küçük küçük ses almak biraz acımasızca geliyor bir yandan ama yine de bir fikir verebilmesi fikir için. De, evet. Evet. Azat'tan bir ses duyacağız. Sonra da ulaşıyoruz demin o güzel müziğiyle sizi baş başa bırakacağız. Dilek Gökçin ve de Murat Çelikkan konuğumuzdu. Bu Kabarane belgeselini konuştuk. Çok teşekkürler tamam. geldiniz için. Biz, biz teşekkür ederiz. ederiz. Yani çok fazla hani mağduriyet diliyle de bunu söyleme söylemek istemiyorum ama bu böyle bir şey bir döngü olarak sürüyor. Ee, e, Yalnız bir amcam söylemişti. Aslında biz tesadüfen şimdi yaşıyoruz, tesadüfen cezaevinde değiliz, tesadüfen bir bacağımız kopmamış falan. Yani aslında bu bu süreç e, bizim insanımızın da belki bir yaşam tarzı haline geldi.